10. Bölüm Şehitlerin Savaşması Savaşlara katılan şehit ruhları için ne diyeceksin? Bunu düşmanlar bile kabul ediyor. Şehitler ölmediğine göre bu olamaz mı? allah Teala Bakara Suresi 154. ayette şöyle buyurur. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, hayır onlar diri diriler. Ayetin sonunu da okuyun lütfen. Ayetin tamamı şöyledir. Allah yolunda öldürülenlere Ölüler demeyin. Onlar diridirler. Ama siz anlayamazsınız. Bakara Suresi 154. ayet. Allah'ın anlayamazsınız dediği bir konuda akıl yürütmek, Allah'a karşı bilgiçlik taslamak ve yalan uydurmak olmaz mı? Allah Teala şöyle buyurur. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacak ve şahitler şöyle diyeceklerdir. Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır. Bilin ki Allah'ın laneti o zalimleridir. Hud Suresi 18. Ayet Allah Teala Müslüman orduları şehit ruhlarıyla değil, meleklerle destekler. Bedir Savaşı'nda öyle olmuştur. Bedir'de güvenlik zaafına düştüğünüz sırada Allah yardımıyla sizi tam bir zafere ulaştırmıştı. Öyleyse Allah'tan çekinin, belki şükredersiniz. O gün müminlere şöyle diyordun. Allah'ın gökten inen üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi? Yeter tabii ama eğer sabreder ve iyi korunursanız, onlar da ani baskın yaparlarsa Rabbiniz size onların peşlerini bırakmayan beş bin melekle destek verecektir. Allah bu desteği size zafer müjdesi olsun ve kalpleriniz yatışsın diye verir. Yoksa zafer yalnızca Allah katındandır. O güçlüdür, doğru karar verir. Ali İmran Suresi 123-126. ila 126. Ayetler O gün Rabbin meleklere şunu diyordu. Ben sizinle beraberim. Siz inananlara destek verin. Ben görmezlik edenlerin yüreklerine korku salacağım. Siz bunların boyunlarının üstüne ve parmak uçlarına vurun. Enfal Suresi 12. Ayet Şehitler ölmediğine göre savaşlara niye katılmasınlar ki? Onların hayatını tam olarak anlayamazsak bir bölümünü üdeme anlayamayız. Böyle bir konuda konuşmak için ya Kur'an'a ya da sahih hadislere dayanmak gerekir. Geçmiş nebilerin veya eskiden şehit olmuş müminlerin ruhlarının Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile veya ashabıyla birlikte savaşa katıldıklarına dair tek bir delil yoktur. Şehitlerle ilgili olarak şöyle buyuruluyor. Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. Onlar Rableri katında diridirler. Kendilerine rızık verilir. Allah'ın onlara yaptığı ikram ile mutlu olurlar. Henüz aralarına katılmamış olanlara da şu müjdeyi vermek isterler. Onların üstünde ne bir korku olacak ne de üzüleceklerdir. Allah'ın nimetini ve ikramını da müjdelemek isterler. Allah müminlerin alacağı karşılığı azaltmayacaktır. Ali İmran Suresi 169-171. ila Ayetler İkramı bol olan Allah, kendi yolunda ölenleri diğer ölülerden ayırıp özel olarak ağırlıyor. Bunların savaşa gönderildiğini kabul etmek için delil gerekir. Böyle bir delil olmadığına göre şehitlerin savaşlara katıldığını kabul edemeyiz. Çünkü ayetlere göre savaşa katılanlar meleklerdir.